Gerede-Kızılcağımam-Ankara yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında üst yapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcağımam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Avanos yolunun 37 ile 46. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun ilk 71 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Siverek-Şanlıurfa yolunun 54 ile 56. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor.